Yağmur dinmedi. Dinsin de istemedik. Çocuktuk çok. Kuş seslerinden resim, yarım kalmış tarlalardan hayal. Uzakarsa taze biber, sırça saray gibi mi sanki? Değil billahi. Bir yara izi ki arada bir kan görünür. Bir yara izi ki karışır toprağa yenileri yetişir yağmur dinmedi dinsin de istemedik tanenin cama değişini dünya kokusunu cennet gelmedi aklımıza bir filika yapmak ve gelmedi Lübnan'da bir gecenin dibi Ferid'in sesini sevdik elbet ama daha dokunaklı bulduk kaplani yalnızlığını ayalarımızı semaya doğru kaldırıp şıp sesi duyduk yansıma dedi işini iyi bilen hekimler şıp dediler anıdır dedik bizse dededen kalma tüfek enfiye kutusu ve mızraklı ilmihal yağmuru biz ekledik sonradan teyemmümün bozulduğu hallerde Yer buldu kendine. Abdest alınacak suların hükmünde. Bir de şey vardı tabii. Çocuk, yara, yağmur. Bir de şey. Ucunu sivrildiğimiz bıçakların yukarıdan aşağıya inişi. Bir de yara yeniden. Fakat başkasının. Yağmur dinmedi. Dinsin de istemedik. Sabah bir canavar gibi girerdi hanemize çok gerçek. Bin yıllık masallar düşünürdük. Çok renkli, prensesli. Elma derdik şimdi düşse, Yerine yağmur düşerdi. Tıpırdamak diye çağırırdık. Tıpırdardı çün gençliğimiz. Sefalet tıpırdardı. Tıpırdardı sızım sızım sızlayan kalbimiz. Ah! Evet kalbimiz, bir ceylan koşar gibi uçsuz bucaksız bir çayırda. Kalbimiz, kırıldıkça kendini onaran bir sincap ağzı. Kalbimiz, sanki her şeye dayanır ve dağılırmış gibi bir şark şarkısıyla. Yağmur dinmedi, dinsin de istemedik. Kupkuru bir eli öpüp girdik halkaya bir şam tekkesinde. Uçmayı denedik, Geride bırakmayı, Unutmayı, Yaşamamış olmayı, Diledik bundan öncesini. Sarhoş bir zakir başı, Başı bozuk bir derviş olup, Hayır, Olup değil, Olarak, Bozarak değil, Zaten bozuk, Yüzümüzdeki yenikleri yenilgi sayarak ki haklıydık, Esmerdik, yükselen bir ses eşlik edince yağmura, Vallahi haklıydık. Bundan öncesini yaşamamış olsaydık sensiz bir sonsuzlukta, Kalırdık fealemen alemen nehu da, Uyurduk uyanmazdık, Uyanır uyumazdık. Balta bulur ormana, Orman bulur, aşka düşerdik. Şüphesiz o ne güzel düşüştür ve kurtuluş düşmektedir. Bir eteğe tutunup korkmadan düşmekte bütün düşlerden. Görünmedi kara, kurtulamadık ve bunu denemiş olmanın. Görünmedi görünmeyen, elimiz böğrümüzde kaldık. Dünyadır dedik, haydi boz bir kaside dinleyelim. Madem yaşamıyoruz, belki böyle ölürüz. Yağmur dinmedi, dinsin de istemedik. Yürüyorduk durmadan, yürüyorduk arkadaşlar ve yoksulluk. Çaya birikmiş çetele, yere uzamış sakal ve bir yığın acıyan. Acıdıkça demini alan, açılan bir yitik okyanusa. Yaz yüzlü kızlar geçerdi önümüzden Dumanlar geçerdi acıyan Eskiten tüm cümleleri Esriten tüm geceleri Yaz yüzlü kızlar dumanlarıyla ve korkmadan Bürümcükleriyle ve kast ederek canımıza Demek bıçak gibi Demek Van Gogh'un tarlaları gibi Şart olsun keseceğim ben de kulağımı Gözümle duyacağım yağmuru Sene 2017 Sene bilmem kaç Arkadaşlar ve yoksulluk Çeteleler ve dünyanın unutma biçimleri Geveze ve umutluyuz oysa Suskun ve çaresiz olmak revaçta Arkadaşlar var hala Yoksulluk var lakin Kızlar evlere kaçtılar biz okyanus dediydik, meğer akvaryummuş, dünya denmiş adını. Vay canına! Yağmur dinmedi, dinsin de istemedik. Mitral gözle mavzeri ayırt edemeyen gevşeklikten tiksindik. Ay çiçeğini sevdik, ellerini sevdik köylülerin. Testiyi, mavzeri, kadını. Güneş alnacımızdaydı demincek, Tarlaydı, köstebek korkusuydu. Şimdi yağmur, çiçek kokusu, ince sızılar. Biri baştan bir türkü hatta. Belki söylenmemiş şeylerin türküsü. Belki gizlenecek yerlerin, ellerin, Kadınların, köy odalarının, beyaz çarşafların, pembetenin, Çözülmüş sırrın değil, çözülmemiş düğmenin türküsü, Köylü çocuklarının yurt odalarındaki yersizliğinin, Yakından sevmelerin türküsü, Şafak dersem çık ulan kitapsız, Cevrile cefa dersem dokun bana, Temmuz dersem öp. Çünkü Türkümüz türlü mahcuplukların türküsü. Bütün olmayanların, bütün tarlaların, bütün gelinciklerin. Bir çift kanat hayalinin türküsü ki, at dediğin Ali'nin atıdır. Bu beygiri dehledim. Yine de yetemedim ebem kuşağına. Yağmur dinmedi Dinsin de istemedik İsim koymamışlar doğarken Yağmur getiren olsun dedim madem Gece yağmuruydu Muazzam bir öykünün giriş cümlesiydi Gelişmedi Kısmet dedim Kısmet Kız kulesine doğru